Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür Argun Yum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 Efendim bugünkü programımızın destekçisi Güzin Pazaroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, konuğumuz ise Profesör Doktor Metin İlkışık. Hocam hoş geldiniz. İyi günler, hoş buldum. Merhabalar. Ee, öncelikle e, birkaç kötü e, haber üzerinde duralım hocam. Bu Balıkesir Dursun Bey ilçesine bağlı oda köydeki maden ocağında bir gri, grizu var. Patlaması oldu biliyorsunuz evet. dün itibariyle e, 13 işçi hayatını kaybetti 6'sı ağır olmak üzere 18 tane de yaralı oh. var e, yaralılara ilişkin bilgiyi e, sürekli takip ediyoruz e, tedavileri hala e, devam ediyor e, ailelere evet Allah hayatını versin. kaybeden işçilerin ailelerine sabır diliyoruz, baş sağlığı diliyoruz. Evet, yani bu bu tür haberler artık sık sık gündemimizi meşgul ediyor. Gene geçen haftanın haberlerinden bir diğeri de bu Portekiz'in 900 kilometre güneybatısındaki 250 bin nüfuslu Madeira adasındaki şiddetli yağış ve e, seller sonrasında e, 42 kişi yata, yaşamını yitirdi, 120 kişi de yaralandı. Tabi e, kayıplar nedeni ne, ölü sayısı tam kesin belirlenemiyor. E, maddi bilanço ise çok yüksek deniyor. Sel ve toprak kaymaları araçları yerlerinden e, etmiş, birçok ev yıkılmış, sular bazı köprüleri e, yıkarken birçok yolu da ulaşım'a kapatmış yağışlar iletişim hatlarında da sorunlara neden olmuş arka arkaya geliyor bütün felaket haberleri evet tabi acıları yaşayanlara Allah kolaylık versin zor evet. hem burada hem uzakta ama dünyanın da bir gerçeği işte evet. yani <gülüyor> dönem dönem böyle şeyler felaketler evet. Bu, insanlara evet. geliyor Küresel iklim değişikliğinin de önemli bir etkisi var herhalde. Çünkü hiç olmamış bölgelerde de gerçekleşiyor bunlar. Yani, yani iklim değişikliğinde bir şeyler var herhalde ama bu sellerin nedeni o mudur o kadar emin değilim. Yani eskiden bin sene önce de herhalde bir yerlerde seller oluyordu yani iklim değişmeden. Ya o günün iklimi neyse o. Yani evet. bunlar daha böyle e, lokal olaylar gibi geliyor bana. Yani işte Çin'de bazen basıyor. Ne bileyim Portekiz'de oluyor, Amerika'da oluyor. Lokal yağışların şeyleri. Biraz tabii e, meteorolojik koşulların ...verdiği çaresizlik var... ...yani siz şu kadar yağsın diyemiyorsunuz... ...ne tabii. yağacaksan yağıyor... ...bir de hep işte söylenen ortalamaların... ...çok üstünde cereyan ettiği... Hı. ...yani her yıl tabii ki sel de oluyor... ...başka afetler de oluyor... ...fakat son dönemde... ...işte biraz insanların bazen yerleşim yerlerindeki... ...düzensizliklerinin sonucu... ...o hasarların... ...şeyi, ekonomik boyutu, cam boyutu... ...biraz fazla oluyor tabii, herhalde... Tabii. Ee, ...onun getirdiği bir artı var... Evet, ama, en güzel yerlere yerleşiyoruz fakat oralarda en problemli zeminler, en problemli ama e, coğrafi işte, e, sahalar, alanlar. İkisi bazen böyle üst üste geliyor işte. Evet. Haiti için ne diyorsunuz hocam? Haiti'yi de unutmak mümkün değil çünkü e, Birleşmiş Milletler'in son açıklaması e, can kaybı sayısının 300 bine ulaşacağını belirtiyorlar ve e, dünyadaki en önemli e, Afet, afetlerden yani. birisi haline geldi. Çünkü biliyorsunuz 200 bin can kaybı vardı. Tsunami sonrası Güneydoğu Asya'daki evet. e, çeşitli ülkelerde ve 14 milyar dolar gerektiğini belirtiyorlar. Haiti için. E, Haiti için <gülüyor> yeniden yapılanması. Portopiröz e, evet. sadece. Evet. Valla tabii Haiti e... Açıkçası ben şöyle bir e, sıradan halk gibi baktığım zaman olaya Türk medyasında Hayti unutuldu gitti bile. Evet. Yani Sumatra çok konuşulmuştu. Uzun dönem işte gidenler oldu, inceleyenler oldu, raporlar çıktı. Hala da dönem dönem geri dönüp aman tsunami bize de gelir filan bizde de olur mu diye tartışıyoruz. Ama Hayti'yi bizim günlük e, şeyimiz unuttu gibi... Hayeti aslında İstanbul içinde güzel bir şey örnek evet. maalesef evet. Ee, çok büyük bir, bir şehir, çok senaryoyu bir... gözden geçirme açısından tabi mi tabi aslında çok büyük bir şehir değil yani ya. bir buçuk iki milyonluk bir nüfustan bahsediliyor Porto Prins belki etrafta bir şeyler var ama şehrin yakınında bir deprem olursa büyük bir şehrin yakınında nelerle karşılaşılabileceğinin en güzel örneği. Evet. Ee, benim rakam şeyim 200 binlerdeydi. Siz şimdi 300 bine ait şey diyorsunuz. Bu müthiş bir şey tabii. Evet. Kesinleşen zaten Hı. 150 binin üstü. Ya. İşte o sıcaklık nedeniyle falan çok da iyi sayılamadı bazı şeyler. Kimi tabii. ne yaptığı belli değil ama sağlık her şeyden önemli tabii. Ee, Haiti'den bütün insanlığın olduğu gibi bizlerin de öğreneceğimiz çok dersler var. Olması lazım. Benim en çok dikkatimi çeken sağlık tarafı. Tıp tarafı. Yani orada o e, mahrumiyet koşullarında elektrik yok, güvenlik yok, doğru dürüst sağlık şeyleri yok ve orada sağlık i̇laç hizmeti. yok. İlaç yok. Tesis yok, alet yok. Her şeyin yok olduğu şeyde bir takım insanlar insanlara ...diğer insanlara sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. Bu müthiş bir şey yani. Evet. Onlara... Bu sınır tanımayan doktorlar örgütü var biliyorsunuz. Evet. Onlar çok da uzun var. senelerdir e, bu tür afetlerde çok aktif çalışırlar. Hakikaten yani çok takdir edilecek çok, bir şey. Çok yani. başarılı. Böyle şeyler vardır ya, e, yıllık ödüller, e, işte müzik ödülü, Nobel ödülü falan ödülü falan evet. ödülü. Yani bu adamlara herhalde... ...çok daha ekstra bir ödüller vermek lazım evet. bu insanlara. Evet. İnsanlık adına teşekkür tabii, etmek gerekiyor. Tabii. Yani hakikaten takdir etmeni. Bir de tabii oradaki sağlık koşullarının... ...yarın bir gün ülkemizde bir şehirde... ...acaba böyle bir şeyle karşılaşır mıyız? Belki o kadar olmasa bile... ...neler yaşarız? Yani bu artık sadece İstanbul değil... Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir büyük şehirde böyle bir yüzde 92'si deprem riski altında işte olan topraklarda. Sa sağlıkla ilgili hastanelerin tesisleri nedir, hastanelerin dayanık durumu nedir vesaire. Bunlar hep bizim bir daha gözden geçirmemiz gereken şeyler. Evet. Su ilk aşamada ne kadar büyük ihtiyaç olarak çıktı Haiti'de. Bir anda değil mi? Sıcak bir iklim, ee, mevcut sular kirlendi kanalizasyon vesaire Tabii, karıştı. karıştığı için o kadar insana temiz su içmeye ve diğer kullanmaya yani bunlar hep ciddi şeyler bizim kendimizi biraz gözden geçirmemiz için bir vesile Evet. İdi. önemli bir örnek yani. Evet. 15 gün içinde 10 bin tondan fazla pirinç dağıtılmış ve 6 ayda ülkenin 105 bin ton gıdaya yani rakamlar da o kadar evet. devasa ki ee, bu öyle böyle destekle halledilebilecek ya. bir şey değil tabi. Yani bunların dağıtımı ayrı bir sorun. Evet. E, depolanması ayrı bir sorun. Şehir epeyce bir boşalmış diye duydum. Evet. Yani kaçabilen veya uzaklaşabilen gittiler. Zaten o kentte yaşamak çok zor. Yani ya. Bir yandan da işte o ölenler nedeniyle ciddi bir takım sorunlar var. Salgın hastalık tehlikeleri var. Aslında Haiti'nin... E, <gülüyor> Sumatra kadar ayrıntılı bir incelemesinin bizim kamuoyunda mı bir tartışılması iyi olurdu ama pek o kadar üzerinde sanki durulmadı. Durulmadı. Evet. Yani ilgilenen uzmanlar tabii e, takip ediyorlar bundan eminim ama hani ortalıkta fazla konuşulmadı bu. Evet ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum bizim programımızda bu konuda en etkili ve sürekli yayını belli bir dönem için Radikal Gazetesi yaptı. Hı. Hatta işte İstanbul'da böyle bir deprem olduğu takdirde sayılar ne olur üzerine de bir çalışma yaptılar. Hı. Birkaç gün sürekli manşetten bilgi girerek bizim televizyonlarımızın ve yazılı basınımızın ise hakikaten böyle bir iki gün hiç alakaları olmadı neredeyse. Küçük haberlerle geçtiler. Sonradan özellikle televizyon kanallarında ciddi bir eleştiri konusu olmuş bu. Yani içeriden eleştirilere neden olmuş. Tabii radikali de kutlamak lazım. Bunu kamuoyuna böyle yansıttığı için güzel bir şey de. Şimdi yani bundan biz ne ders çıkarırız noktasında. Evet. Kim yapacak ne yapacak o biraz... Ortalık bulanık Türkiye'de. Evet. <gülüyor> Yetkililer Günlerimiz de. Gündemimiz başka konularla dolu. Bir de hocam hmm. Hmm. E, yeri gelmişken onu da söylemek istiyorum. Şimdi deprem o kadar ulu orta kullanılmaya başlandı ki işte futbolda deprem bilmem mecliste evet. deprem falan. Her konunun depremi. Deprem var. olduğu zaman ne diyeceğiz <gülüyor> e, belli değil. Yani depremde deprem mi diyeceğiz. Hakiki deprem. E, hakiki. <gülüyor> Bizim öz ya öz, öz deprem falan evet. diyeceğiz herhalde Bana yani. E, i̇yice e, biraz kelimeyi kull dikkatli kullanmalı. Dikkatli haklısınız. kullanmak lazım. Evet hocam bugünkü programımızın esas ana konusuna geçmek istiyorum. İstanbul ne durumda? E, biz sizinle en son programımızı 10 Ağustos e, 2009'da Hı -hı. E, 17 Ağustos nedeniyle yapmıştık. Yıl dönümü nedeniyle Hı -hı. yapmıştık. geçmiş. 6 evet. ayı geçtik. Evet. evet. Onun için bir bilgilerimizi tazelemekte fayda var. Ne oluyor? Ne bitiyor? Hemen şunun haberini verelim. Meciteyköy Viyadüğü bitmek üzere. Yani oradaki deprem güçlendirme çalışması evet. Japon CAYKA kuruluşu ile e, tarafından... Bir Japon fonlara... kredisi desteğinde yürüyor. Projelendirmenin evet. büyük kısmını onlar herhalde yaptılar. İşte o baştan Karayolları Genel Müdürlüğü ile filan başladı. Belediyenin de bir miktar şeyinde. Prensipte tabi iyi bir olay. Nedeni de e, şehrin tam en işlek ticari bölgesinden geçen bir otoyol var. E, Boğaz Köprüsü'ne bağlanan bir otoyol ve bu viyadük üzerinden gidiyor. E, tam mesafesini bilmiyorum ama işte 700-800 metre var herhalde. Belki bir kilometre şeyin boyu. Evet. E, burada ortaya çıkacak bir hasar. E, şehirde çok ciddi bir Ulaşım problemine yol açar. O nedenle buranın güçlendirilmesi iyi bir olay. Oraya bir sismik izolatörler deniyor. İşte üstteki, Oldukça yeni bir teknoloji. Üstteki ile beton direkt taşıyıcılar arasına e, özel bir e, izolatör konuyor. İşte deprem titreşimlerini üstteki yola... ...fazla yansıtmayacak, engelleyecek biçimde. Çok basitçe bir amortisör gibi diyelim yani. Evet. Değil ama. Sönümleyecek. Sönümleyecek, evet. O açıdan iyi tabii bunun yapılması. Biraz masraflı dikkat isteyen bir şeydi. O taşıyıcı kolonların etrafı sarıldı. Onlar daha özel bir maddeyle kuvvetlendirildi taşıma şeyleri. Şehir için iyi tabii. Birçok viyadükte de bazı uygulamalar yapıldı ama bu Mecidiyeköy viyadüğü biraz daha farklı e, özelliği vardı. Evet. E, bu tür şeyleri ulaşım açısından bir takım garantiler. Evet, Bu böylelikle yani Mecidiyeköy viyadüğü de, güçlendirme de tamamlandıktan sonra İstanbul'daki... Boğaz Köprüleri dahil olmak Hı -hı. üzere köprüler ve viyadüklerdeki çalışmalar tamamlanmış oluyor mu? Yoksa onun dışında? Ana şeyler tamam. Ana arteller Hı. tamam. Asma köprülerin ikisinde de çok büyük risk görmediler evet. açıkçası. Çünkü son dönemde projelendirildiği için bu tür riskler sanırım dikkate alınmıştı proje hesaplarında. Gene orada viyadük ayakları, Ortaköy ya, ayağında. Ay şeyler... o İki, i̇ki uçtaki üyedükler evet. sıkıntılıydı. Onları yaptılar, bir şeyler eklediler. Belki ufak tefek şeyleri var şu anda. Tam bilmiyorum programları ne alemde Orta köy ama. Ortaköy bitti. Hayır, bazı yerlerde de gözlemler var. Mesela Haliç Köprüsü'nün ayağında sürekli gözlem yapılıyor. Evet. Yani iş bitmiştir, yapılmıştır ama ne olur olmaz deyip orada bir gözlem yeri. E, halen devam ediyor bir takım ölçüler yapıp işte evet. oturmaydı şu oradaki de, güçlendirmeleri de hemen hemen hiç fark etmedik çünkü altta kapalı değil e, bir sahada e, yapılmıyordu bayağı bitti. dikkatli oldu yani evet. meclikteki o kadar sıkıntı vermedi şehre evet diğerleri de öyle tabi ulaşım bir afet sonrası yani günlük hayatta son derece önemli bir afet sonrası hayati öneme sahip ulaşımın açık tutulması Haberleşme de öyle bir afet sonrası en kritik şey. Kamu binaları. Bunlara öyle. ne kadar yatırım yapsanız, ne kadar iyileştirme yapsanız o zaten günlük hayat için de iyi. Evet. Ee, ama artılar olduğu gibi eksiler de var. Şimdi ulaşımda mesela bu yedikler yapılırken e, ben tam sayısını şu anda bilemiyorum ama bu bizim şehir içinde 10 bin kilometreye yakın ana yolumuz var. E bunların birçok yerinde üst geçitler var. Evet. Bu üst geçitlerin bir kısmı beton e, şeyli, kirişlerle filan yapılmış, arabaların da geçtiği, otomobillerin işlediği türde. Bir kısmında yaya geçidi gibi işte çelikten filan. E bunlar epeyce bir sayıda ve bunların bir kısmında olacak düşmeler, devrilmeler, ne bileyim bu tür şeylerde tabii trafiği engelleyecek. Bir kısmı güçlendirilmiş veya kontrol edilmiş durumda ama durmadan da yenisi yapılıyor. Yani Tabii. bazı yerlere yeniden konuyor. Bunu şehirler arası yollarda da görüyorum. Mesela Tekirdağ yoluna yeni 7-8 tane yaya geçidi kondu. Çelik'ten gerçi bunlar. Muhtemelen hesapları da yapılmıştır ama. Yani oraların çok ağır bir trafiği yok ama... Ne olursa olsun devrildiğinde gene... gene bir miktar şey yapacaktır yani bunu projelendirirken bunlara bakmak lazım Onu demek istiyorum yani sonuçta ya o an için bir hizmet sağlıyorsun ama acil bir durumda sıkıntı vermemesi lazım. Evet. İstanbul'daki bazı üst geçitlerde oldukça eski tarihli. Bazıları tabii. bayağı şey. Özellikle Hı. çelik olanlardaki korozyon ıı, tehlikesi. Doğru, i̇şte benim en çok korktuğum atkılı şeyler. Yani kirişler yan yana getirip de e, geçit hazırlanıyor ya evet. arabalar için filan. O kirişler sallantı sırasında birbirine vurarak bir ikisi devrilirse sıkıntı O zaman bütün tamamı... Şimdi bunu sorduğunuz Çekil. zaman ilgililere yok canım projelendirilmiştir falan filan deniyor ama işte Arifiye Köprüsü de projelendirilmişti. Doğru. Bir çok da yeniydi tabii. İşte otoyol <gülüyor> otoyol kadar yeniydi. Yani bunu biraz e, eleştiri gibi söylemek istemiyorum. Nihayet evet. hepsi bizim köprümüz yani. Tabii. O gözle bakmak lazım. Ya yani bu depremde de kolay kolay düşmez diyebilmeliyiz yani. Evet. O kirişleri İstanbul'da onun dışında e, yürümekte olan projelerde son durum nedir hocam? Dikkate ee, değer olanları tabii e, ki. Valla şu anda bütün hızıyla yürüyen e, hatta hızını gittikçe de arttıran bu İsmet projesi ISMAP var. Projesi, Bunu evet. izleyenlerimiz birçok kişi tarafından sizin programınızda takip etmiştir. Evet. İsmet valiliğin e, yönetiminde il, özel idaresi ...organizasyonda organizasyonunda yürüyen bir Dünya Bankası projesi ama onun hedefi daha çok ve kamu. özel bir birim tarafından yönetiliyor özel birim özel kanlı özel yani sonuçta Dünya Bankası parayı veriyor ee, işte prosedürde yapılır diyor ama esas burada hedef kamu bankalı kamu e, binaları, binaları. işte okuldu hastaneydi veya daha resmi binalar ee, bir de e, hastaneler Şimdi okullarla ilgili şeyler oldukça hızlı yürüyor. Ama hastanelerde pek aynı hızı göremiyoruz biz. Yani hastanelerin güçlendirilmesi veya yenilenmesi vesaire ama şimdi İstanbul'da 950'ye yakın hastane binası var. Yani ayrı sağlık, binası. Değil, sağlık binası. Sağlık diye. binası. Diye. Evet. Mesela 20 tane 30 tane bina işte Cerrahpaşa'ya ait. Evet. Bunun gibi sayarsak e, 950 binanın yani Yüzde ee, %1'i çökmeye veya kullanılmaz hale gelse 10 tane yapar. Tabii. Siz 10 tane hastaneyi bile devre dışı bıraksanız ya da bir hizmet binasını içindeki aletler vesaire yani hastanelerle ilgili yapılması gereken şeylerin de ee, açıkçası biraz hızlandırılması gerekir diye düşünüyorum. Ben. Evet, yani. Hastanelerde bir büyük problem var tabii. Ee, o kadar birbirinin içine geçmiş hizmet binaların e, söz konusu ki e, hatta uzun bir süre e, siz de programımızda belirtmiştiniz daha önceki bir programımızda bunların taşınması söz konusu olmuştu. Evet. Yeni evet. alanda yeni bir hastane yapıp Yap e, eski alandakinin taşınmasıyla eski bölgenin e, rehabilite edilmesi, yıkılması, yeniden yapılması gibi hmm. çözümler e, konuşuluyordu. Fakat orada da çok önemli bir e, adım orada atılamadı. da o kadar garip şeyler duyduk, işittik ki bazen bir öğrenmenin yaşı yok. Biz de öğreniyoruz işte. E, mesela söyleyelim yani Cerrahpaşa böyle evet. deprem tehlikesi açısından önemli bir bölgede, evet. binalarının bir kısmı da önemli riskler taşıyor veya bina ait kendim şahsen bir analiz yapmadım öyle bir iddiam yok ille de hasar görür diye ama ama yapılmışlar yani, var. Yapılmışlar pek ümitli değil. Evet. Onun da ötesinde sağlam kalsa bile içindeki bir takım tesisler işte alet edevat, kimyasal malzemeler, laboratuvarlar, ameliyathaneler falan ne kadar hizmet verebilecek? Onlarda bir sıkıntı. E şimdi burayı alalım da bir işte uzakça bir yerde metro hattının üzerinde falan bir yer. Bunlar konuşulmuş hep. Evet. E, Mesut Hocam'ın bulunduğu bir toplantıda Mesut Hocam açıkladı. Ya dedi öyle bir şey ki. dedi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri Mesut. Yok hayır Mesut Parlak Hoca. Parlak Hoca parlak. Rektör. Rektör. Parlak. Mesut Pektaş Bey değil. Değil. Değil. Doğru söylüyor. Yani burayı boşalttığımız zaman diyor bunun altı tarihi eserler. Bir daha diyor bir şey yapamıyoruz buraya. O da bir sıkıntı. Evet. Şimdi kullanıcılar açısından, halk açısından vesaire. Ama Şimdi... çift fayda yok mu burada hocam? Hem o tarihi eserleri gün ışığına çıkartmak mümkün aynı zamanda da. E, sağlam hastaneye Vallahi kavuşmamız mümkünün. işte orada mümkün. oturup uzun uzun kafa yormak lazım. Evet. Yani... Çünkü mesela bu Marmaray'da <gülüyor> bir yandan e, İstanbul'u geleceğe taşıyan bir proje. Ama bir <gülüyor> yandan da böyle 10 bin bir yıla kadar şeyler bulduk. giden bir, en büyük, Tabii arkeolojik bin... şeyleri çıktı evet. ortaya. Şu anda dünyanın en büyük projelerinden birini. Tabii derimiz. bir de önemli olan yani 3000 bin yıl olarak bildiğimiz İstanbul tarihi bir anda 10 bin yıla ulaştı. Yani bundan... Yalnız orada ben şahsi bir şey mi söyleyeyim? Tabii Müsaadenizle. buyurun. Müsaadenizle şahsi bir derim, ederim, ne demek? Tabii. Proje Theodosius Limanı diye lanse edildi bütün dünyaya. Evet. Doğrudur belki. Ama niye Yeni Kapı Projesi demiyoruz ki? Kendi ismimizle niye lanse etmiyoruz yani? Tamam o da bir dönem yaşanmış tarihi bir gerçek ama bu, bugün için bunu isimlendiren bizim nesil bizim şehrimiz bizim isimlendirimiz. Yani orada biraz bir tarihsel bağ olarak ta, belki. Tarihi konularda uzman değilim hocalarım yani. beni affetsin hani arkeolojide diğer şeydi ama biraz muhafazakar düşünüyorum yani o şeyde. <gülüyor> Muazzam bir para harcandı ve dünyanın çok, çok en büyük Arkeolojik projesi şu anda. Tabii bulguları yani. itibariyle de. Niye bir sahip çıkmayalım kendi... E yok zaten biz gerçekleştirdik hocam. Hı -hı. Bir çoğu eksiğimiz yok. Ama acele yok başka okuracak. bir isim işte limanın eski ismi atandı oraya Bir falan. de o 10 bin yılın üstünde oturuyoruz yani. Evet. <gülüyor> Bizler oturuyoruz. Evet bir şey tabii yani. Bu şahsi yaklaşımlar evet. yani özür dileyerek. Yok rica ederim. Rica ederim yani bu insanlığın Hı -hı. Da çok önemli bir Hı -hı. hazinesi bulup çıkarttık ortaya hakikaten. Çok da isabetli oldu. Şimdi hastanelere dönersek gene bu ciddi bir problem. İstanbul yani. için çok ciddi bir problem. Tarihi değeri olabilir, olmayabilir. Son dönemde sokak aralarında yapılan bir sürü şey binalarımız var. Böyle özel, hastane özel hastaneler şey ile işte onların kaliteleri filan vesaire ama hizmetin sürekliliği açısından büyük afetler sonrası en kritik kurumlardır hastaneler. Ee, okullar da önemlidir. Okullar ancak güvenlikle ilgili. Yani şehrin hizmetinin yürümesiyle ilgili. Tabi. bir de e, faaliyetteyken bir e, e, afet gerçekleşirse yani zaman, orada belki 3-5 gün birkaç kişiyi korursunuz, yemek yani. verirsiniz vesaire filan ama hastane öyle değil. Hastane hayata döndüren en önemli e, kurum gibi. Bakın Haiti'de her şey bitti. Millet kaçan kaçtı. Hala bir hastane şey var. Çadırlarda, madırlarda gece lambalarıyla millet ameliyat evet. yapıyor. Yani. Sahra hastaneleri yani. kuruldu hızla. Evet hastanelerde durum bu şey e, tabii ki e, belli bir program dahilinde gidiyor okulların güçlendirilmesi. O veya... nispeten iyi. Evet, evet nispeten yani iyi ama başarılı. orada da çok ciddi bir şey var tabii yani e, bine yakın e, okul binası var. Var ama nispeten o hızını aldı gidiyor yani evet. fazla da çok hızlı da giderseniz kontroldan çıkar bu Doğru. sefer. Bence Hı. o iyi o tarafı iyi hastaneleri biraz... Hastanelerde bir diğer problem de herhalde maliyet sorunu hocam. Çünkü e, alınmış olan kredi e, iki sefer revize edildi ve çok yüksek Hı. bir rakama ulaştı. Evet. İyi de bir rakama ulaştı. E, ama ona rağmen işte bir Cerrah Paşa'yı düşündüğünüz zaman onu baştan aşağı tabii, yenilemenin e, maliyeti. Bir de taşındığınız zaman bir sürü e, ek maliyet geliyor. Tabii, tabii Alet edevat dahil. Evet. Dekorasyon o, Yenilemek bir zorundasınız. Şey Çok bir başka doğru. sorun esas sorun şey ama... Burada bir durup bir e, küçük müzik parçası dinleyelim. Ondan ne güzel sonra herkesin içini güzel. fazla karartmayalım. Ya. Evet. evet. <gülüyor> güzel bir şey. Değil evet yani. efendim dinliyoruz. All day I faced a barren waste without the taste of water. Cool. Water, old oh, Dan and I, with throats burnt dry and souls that cry for water, cool, clear water. Keep a moving, Dan. Don't you listen to him, Dan? He's a devil, not a man, and he spreads the burning sand with water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for me and you? It's water. The nights are cool and I'm a fool Each star's a pool of water Cool water But with the dawn I wake and yawn And carry on to water ¶ water. Keep a-movin' Dan, don't you listen to him, Dan ¶ He's a devil, not a man ¶ And he spreads a burning sand with water ¶ Dan, can you see that big green tree ¶ Where the water's runnin' free ¶ And it's waitin' there for me and you ¶ It's water o clear water Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Metin İlk Işık konumuz İstanbul. Evet hocam kaldığımız noktadan hemen devam edebiliriz. Hastaneleri konuştuk okulları konuştuk onun dışında İstanbul'daki Şimdi İstanbul'da esas problem baştan beri hep belediyenin de üzerinde durduğu bir konuydu bu ama ee, radikal bir çözüm de çıkmadı ortaya çıkamadı özel mülkiyet konusu binalar evet. yani 1 milyon 300 bin bina var bunun 300 bini kamu binası olsa belki o kadar bile değildir, değildir. geri kalan hep özel mülkiyet konusu e bunların büyük bir kısmında da ciddi bir deprem tehlikesi sonucunda risk var evet. yıkılma veya ağır hasar görme riski var yani bunu çok kaba bakkal hesabıyla yani yüzde yirmi yüzde on binaların yeniden elden geçirmesi gerekli dediğinizde karşınıza yüz yüz elli bin binanın e, bilançosu çıkıyor. Tabii. ciddi bir sayı. Şimdi burada bu binaların güçlendirilmesinin mühendislik problemleri çözülür. O kadar sıkıntı değil. Beş aşağı beş yukarıda çözüldü. Evet. Parası belki bir evet. şey olur hani ne miktardadır. Onun da bir kısmını insanların çoğu kendi verir, bir kısmını devlet kredi bulur veya dünyadan şuradan buradan. Buradaki esas problem yasal problem. Hissedarların tepkileri, bazı binalarda 40'a yakın hissedar evet. var, belki daha çok. İşte bunların tepkileri ne olacak? Bunların rızası, talepleri nasıl karşılanacak? Rızası alınmadan özel mülkiyet çünkü bu sonuçta. Bir takım binalarda özel mülkiyet ama kamu hizmeti veriyor. O da ayrı bir problem. Yani kamu tarafından kiralanmış binaları kastediyor. Bazı adliye binaları evet. biliyorum ben. işte kiralanmış. Yahut da başka tapuyla ilgili başka e, hizmetler Belediyelerin var. Belediyelerin kiraladıkları yerler var. Belediyenin kiraladığı. Bunlar yani özel bina mıdır, kamu binası mıdır? Falan. Fakat sonuçta problemin büyüğünde özel mülkiyet konusu binalara Güçlendirme mi, iyileştirme mi, her ne yapılacaksa bunlar çok e, irdelendi. Yani kağıt üzerinde hazır bunların projeleri ama girip yapamıyorsunuz. Sıkıntı o. Mesela Zeytinburnu'nda malum o Sümer Mahallesi'nde bir dönüşüm projesi başlatıldı sembolik olarak ama onu başlatıncaya kadar ilgili makamların ne sıkıntılar çektiler. Oradaki herkesle tek tek anlaşma, kanuni bir zorlayıcı hüküm yok. O kişinin rızasını almak zorundasınız. Ne kadar hissedarı varsa. İşte adam diyor ki ya benim evim güneş görüyor. Yeni vereceğinizde güneş görecek mi? Ya hatta işte annemin evine yakın ev isterim evet. ben. Şu kadar metrekare aynı metrekareyi ya Benim dükkanım gene aynı mı olacak? Filan evet. gibi envai çeşit soru. Evet. Düşünün yani 2000 konutluk bir yerde kaç kişiyle konuşuldu ve tek tek onların rızası alındı. Bu nedenle biraz zor oluyor özel mülkiyet konusu. Özel bir yasa şey. işte kentsel dönüşüm yasası buradan çıktı. Biraz zorlayıcı hükümleri olsun filan dendi. Kat mülkiyeti kanununda değişiklikler yapıldı. O yapıldı ama o da yetmiyor. Yetmiyor yani, tabii. E, Bazı insanlar maddi nedenle yok parası yani onu karşılayacak. E ne yapalım diyor kaderim diyor. Oturuyor orada. ...siz vatandaşınızın... ...kötü bir evde oturduğunu biliyorsanız... ...işte bu... ...7-8 ilçede... ...bir sürü bina tahkiki yapıldı... ...biliyorsunuz bazı projelerde... ...Bimtaş yaptı... E, ...bazı binaları biliyorsunuz yani incelediniz... Okay. ...tekin değil... E, o, ...o vatandaş... ...çaresizlikten oturuyorsa bile... ...gel kardeşim sen burada oturma... ...çık bak ben sana şöyle bir... E, ...imkan sağlayayım... ...diyebilmelisiniz... Orada yasa ilk kilitleyici şey. Sanırım bu deprem komisyonunun e, gündeme gelişi yeniden bu yasal ve idari güçleri. Bu meclisteki deprem meclisteki, komisyonu. Evet. evet. Biraz ona dönük. Yani yoksa fiziki olarak durumun ne olduğunu biliyor devletimiz. Yasal sıkıntıları, idari sıkıntıları geçmek üzere bir e, analiz yapmak üzere sanırım görevlendirdik. Evet. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu. Evet. Orada bir şans da var tabi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Genel Sekreter Üst Yöneticilerinden, yöneticilerinden birisiydi İd İd İdris Bey. İdris e, şeyin e, başkanı bu e, komisyonun başkanı. Tabi onun şansı var. Diğer milletvekillerimizin de bu konuyu önemsediği. Evet, sonra İstanbul'dan olay... gidenlerin hemen hemen neredeyse tamamı. hay öyle de olsa bu olay... Deprem olayı sadece İstanbul'un sorunu değil. Elbette. Yani hiç beklemediğimiz bir başka kentimiz evet. çok ciddi problemler yaşayabilir bu, bu ülkenin kaderinde. Bir dep Yani deprem haritalarını açıp baktığınız zaman Avrupa ile Arabistan kıtası ve İran, Kafkasya şeyinin ortasında... Yunanistan ve Türkiye böyle her gün pıtır pıtır pıtır iki, Sürekli hareket üç bir şeyler oluyor. İleride bu daha büyük bir şey yaşayacak. Evet. Şimdi hocam biliyorsunuz bu yeni örgütlenme, afet yapılanması, Başbakanlık Afet ve Acil evet. Durum Teşkilatı aynı zamanda bir deprem dairesi başkanlığını da içeriyor. Ve e, bu deprem dairesi başkanlığı e, yeniden bir e, İstanbul senaryosu hazırladı. Ve artı gene e, depreme tampon bölgeler yaratma konusunu gündeme getirdi. Bu da e, biraz eskice bir konu ama bu iki konuda nedir durum? Yani depreme tampon bölge derken neyi kastediyoruz? Dünyada bunun örneği var mı? <gülüyor> Tabii onu biraz açmak lazım. O... E isimlendirilişi biraz insana e, böyle çok ekstra bir e, şeymiş gibi geliyor ama evet yani sanki oraya getirip hmm. bir takım tamponlar yerleştiriyor <gülüyor> <Değil, tabii>, öyle <gülüyor> değil, değil böyle bir şey değil ee, şimdi belki önce onu söyleyelim sonra da başkanlık için evet. ee, belki konuşmakta yarar var tampon bölge dediğimiz zaman eğer e, Fay dediğimiz kırık hatlarının yeryüzündeki çizgisi kesin kes görülüyor ve biliniyorsa Evet bunu siz yer, fay bilim, yani. fay bilimci, yer bilimciler tarafından artı eksi işte 5-10 metre olabilir belki daha da az maksimum o kadar olması lazım e, hatayla yerini işaretleyip gösterebiliyorsanız ya fay dediğimiz şey buradan geçerdi Evet o zaman bunun işte o ilgili makam ne vermiş bilmiyorum ama son uygulaması 15 metre sağ tarafı, 15 metre sol tarafı yapılaşmaya kapatılıyordu. Evet. Şimdi sanırım bunu yerine göre arttıracaklar. Evet. İşte biraz daha. 50 metre olabilir, 100 metre olabilir. Yani genişletecekler. yere bir çizgi çizdiğiniz zaman bu çizgi gerçekten bir fayın çizgisi ise ama hareketli, aktif, deprem üreten bir fay ise... Bunun işte 50 metre sağına 50 metre soluna ev yapmayın. Tampon bölgeden kast bu. Kuzey Anadolu fay hattı bu anlamda böyle çizgisiyle gösterilemez. Yediyle, gösterilemez. Gösterilemez. Evet. Maalesef böyle bir özelliği var. Yer yer 7-8 kilometre genişliğe varan kırık ezik zonlar var. Evet. Yer yer bunu çok net görebilirsiniz. Yani Tespit kapanıp edilmiş. açılan bir bölgesel şey gibi düşünün. Şimdi ee, birçok ovalarımız bunun en tipik örneği işte Adapazarı Sapanca bölgesi bunun fayd bunun neresinden geçiyor bunu şu anda dahi yüzeydeki halini bilmiyoruz. Evet. Yani böyle bir şey yok. Ama herhalde herhangi bir depremin hemen arkasından yapılan tespitlerle Gözlemler. gözlemlerle evet. bu çok net Bilenir ama gelecek deprem orada mı olacak? Onun garantisi, onun da garantisi yoktur. Yok. Yani evet. bunun en tipik örneği Düzce'dir. Düzce depremi. Doğru. Kuzey Anadolu fayının tam üzerinde değildir. O. Evet. Biraz arkada, arkada olmuştur, olmuştur. Kuzey'de olmuştur. Evet. Hatta bir kuruluşumuzun raporu var. Buradan Kuzey Anadolu fayı geçmiyor. Ne isterseniz yapın. Yapın gibi. diye. Ee, evet. Sonradan geçtiği görüldü. Evet. Ee, burada sıkıntı şu. Şimdi bu tampon bölgeler eğer kent merkezleri içinde belirlenmeye çalışılırsa çok büyük imar sorunları çıkar. Orada da gene hukuk karşımıza dikilecek. Hukuk çıkar, hukuk bilirkişiye gidecek, bilirkişilerin işte benim fayım senin fayın tartışmasına döner bu iş. Biraz hassas Me, bir konu. Belediye meclis kararlarına konu olabilir. <gülüyor> evet, Koyulisar'da koy, koy galiba. Aydın'ın evet. Koyulisar. Ama ne güzel bir karar yani. Evet. E, benim çok hoşuma gidiyor yani. Evet. E, petrol hattını, elektrik hattını, bir sürü hattı yer değiştiriyorsun da yani. Fay'ın hattını niye değiştiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tabii bilmeyerek yapmışlar bu işi ama... Evet. E, yani o kadar bilinmezlerin olduğu bir Ülkede. alandan geliyoruz açıkçası. Şimdi başkanlık olayında başka bir problem var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişinde bu afetler çok yaşandı, birçok devlet kurumları kuruldu. ve Türkiye Cumhuriyeti yasaların kağıt üzerinde baktığımız zaman bunu sismik güvenlik kuralları diyelim. İşte depremle ilgili bina yapma yasası, yönetmeliği vesaire bir sürü böyle kanunlarımız var. Dünyada bayağı iyi, kaliteli şeyler. Evet. Yani karşılaştırıldığı zaman birçok ülkeden daha iyi daha yasalarımız iyi. var biz. Evet. Ama uygulama yok. Şimdi yeni bir başkanlık kuruldu. Bu kurumlar bir şey geçiriyor, dönüşüm dönemi. İşte, sivil savunma, he, o, daha önceki... Onların deneyimleri, tecrübeleri vardı. Yeniden bir organize oluyorlar. İki farklı kurum, e, işte afet işleriyle sivil savunma bir araya geldi. E, afet işleri Başkanlığı e, olması istenen bir şeydi ama... E, ...bir takım ayrıntılara pek dikkat edilmeden bu gündeme, hayata geçirildi. Şimdi onun şeyini yaşayacağız bir süre. Kargaşasını. Ee, müdahale konusunda sıkıntı olmaz afette evet. ama iyileştirmeydi e, veya işte baştan alınacak önlemler konusunda kimin ne kadar yetkili olduğunun tartışmaları şimdiden başladı. Bunun en büyük şeyi mesela sakıncalı alanların tespiti. İşte bunu Ankara mı yapacak, belediyeler mi yapacak, mikrobölgelemi mi yapacak, makrobölgelemi mi yapacak şimdiden böyle masada tartışılıp duruyor. Evet bir de benim gördüğüm kadarıyla hocam bugüne kadar tespiti yapılmış olan üzerine de sayfalarca e, raporların hazırlandığı konularda bir sanki yeni bazı yeni raporlar evet. e, hazırlanıyor e, gibime geliyor ve e, çok da e, enteresan yani bir gazete haberi okuyayım Şubat ayından e, size. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin hazırladığı deprem senaryosuna göre İstanbul'u etkileyecek olası bir deprem en az 7 büyüklüğünde olacak. Marmara Denizi merkezi sarsıntıda 32.536 kişinin öleceği, 81.828 kişinin yaralanacağı, 1 milyon 219 bin kişinin evsiz kalacağı tahmin ediliyor. Şimdi ben bu haberin bu kısmını okuyunca dedim ki tamam işte Mustafa Erdi Koçların <gülüyor> hazırladığı deprem senaryosu. Tabii. Devam ediyoruz. Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu'nun dün sunduğu rapor, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu üyelerini de şok etti. Yani ilk defa karşılaşıyor Meclis evet. e, Komisyonu üyeleri. Başkanlığın Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Özmen tarafından hazırlanan Deprem Senaryosu özetle şöyle diye devam ediyor. Şimdi evet. yani yapılmış olan işleri. Yeni baştan tekrarlıyoruz. Başka ya. kişiler yapmış. 1998 yılında yapılan İstanbul deprem senaryosu hemen 2000'de güncellendi ve geçen sene itibariyle bir kez daha güncellendi. Şimdi prensipte tabii bunu farklı makamların yapmasının bir zararı yok. Yani vakitleri paraları varsa yapsınlar bunun şeyi yok bir çeşit doğrulama Yapılmamış oluyor. Yapılmamış işleği yoksa tabii ki. Yani tekrar da olsa olur. Evet. Biz mesela maden aramalarında bunu yapardık. E, aynı yere 4-5 ayrı ekibi göndeririz. İşte her biri bir rapor verir. Sonra burada kaç ton maden var? Yaklaşık bir ortalama aldım. Ama onun bir amacı var tabi. Yani şey, durumu Bu da bir anlamda öyle. Yani eğer öyle bir şey varsa İnşallah. Yapsın arkadaşlarım. Evet. Bir şey yok. Ee, ama tabi problem o değil. Yani bunu medyamızın mümkünse başka bir raya çekmesi lazım. Evet. Biz başımıza ne geleceğini biliyoruz. Değil Burada tartışma yok artık. Üç 3 aşağı 5 yukarı. Yani 32 bin ile 100 bin arasında sonuç olarak sayı yani... olarak bir fark var ama 32 binde canlı. Ve onu yani... o kadar milim milim kimse sayamaz. Evet. Yani o olay olduğu zaman göreceğiz. Evet. Ama bunun 30'dan büyük 80'den küçük bir bedeli var cam bedeli olarak. Evet. Depremin büyüklüğüne bağlı, yerine bağlı, bilmem nesine bağlı, gününe bağlı, mevsimine bağlı, gece midir, gündüz müdür bir tabii sürü değil, karmaşık şey tabii. var. Mesele şu, bunu nasıl azaltırız? Eğer burası çıplak bir arazi olsaydı İstanbul veya bir başka şehrimiz. işimiz çok basit. Yani üç beş tane ağaç devrilir, bir iki köylü vatandaşımız sıkıntıyı çeker. Evet. Oldukça hafif diyeceğimiz biçimde atlatırdık. Ama burada koca bir şehir var ve Avrupa'nın en büyük şehri. Evet. Yani 13 milyon nüfusuyla iddialı bir şehir bu. Kültürel yapısıyla, ticari yapısıyla, bilmem nesiyle. Yani, Şimdi bu, ekonomisinin %60'ı bu kent üzerinden o halde problem ya bu, biz bu binaları ne yapacağız? Bu ulaşımı ne yapacağız? Haberleşmeyi ne yapacağız? İyileştirmek için imar yasalarıyla ilgili sıkıntılar var. İşte Kentsel dönüşüm müdür? Ne adını ne koyarsanız koyun bir dönüşüm lazım bir şey. Ha. Bir şeyi değiştirmek e, lazım. Efendim patronlarımı devreye sokacağız. Şehrin etrafına durmadan e, siteler yapan patronlara gelin biraz da ortalarda bir şeyler yapın diyecek. Bir takım yasal düzenlemeler gerekir herhalde. Bunların yolunu da devlet açacak. Yoksa Tabii. kimse durup dururken şehrin göbeğine giremiyor maalesef. Tabi. Problem. Binaların yenilenmesinde ve adam gibi bir yeni inşaat teknolojisiyle bilgiyle vesaire o olmadığı sürece biz durmadan senaryo yaparız senaryolara ek senaryolar yaparız. Çözüm üretilmez. Yasal ve idari sorunlarda kilitlendi iş. Evet. Bir de burada çok önemli bir şey var tabii. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilatı dediğimiz teşkilat, Hı. esas itibariyle, istişte sizin başta belirttiğiniz üzere müdahaleyi gerçekleştirecek. Tabii. Yani orada bir da afet sorunlu. sonrası şimdi Hı. bütün sorumlulukları ve bütün işleri getirip buraya yüklemeye Hı. kalkarsanız bu teşkilatın belini daha baştan kırarsınız. Yani... Tabii, evet. Onu ben baştan birçok kere burada da ifade ettim. O şansı verdi Açık Radyo bana. Teşekkür Rica ederiz. Der. Ne demek? Ama yerel yönetimleri aktif olarak işin içine katmadığınız sürece evet. müdahalede daima sıkıntı olur. Yerel yönetimlerin daha... Hem riskin azaltılmasında hem de müdahalede tabii. tabii. Yani burada yerel yönetimden de ben açıkça belediyeyi anlıyorum. Tabii. Tabii yerel yönetimin başka unsurları var ama evet. yetkili valimiz. Efendim kanun, şey bazı para imkanları ile özel ithalde ama sonuçta yerel yönetim belediyedir. Evet. Diğeri Siz... merkezin yereldeki temsilcisi. Temsilcim. Şimdi yerel yönetimlere aktif olarak afet zararlarının azaltılması veya müdahale konularında... Ee, işin içine katmadığınız sürece daima sıkıntı çıkar. Evet. Bütün dünyadaki son şeydir yani eğilim. Evet. Yasal yetki istenmiyor. Bir de fatura oraya çıkacak. Sonuçta Hocam, tabii yani fatura da, Yerel yönetime çıkacak. Yani iş belediye başkanına nerede çıkacak. Nerede bu devlet dediği zaman orada evet. belediyeyi kastediyor. Belediyeyi kastediyor tabii. tabii ki. Çünkü o hizmeti de alması gereken. Yani ama arası. belediyeler de şimdi yeni yasada açıkçası çok açık seçim tarifli değil. Yok. Ee, ya Yasal olarak tabii ki valimiz veya herhangi bir ilim valisi emrettiği zaman belediye evet. devrededir onda bir şey yok ama benimsemiş değil problemi sıkıntı orada yani belediye problem yahut da belediye şu denmeli bak kardeşim bu problem senin problemin öncelikli olarak senin problemin ha. sen şimdi bana merkezi e, nasıl çözeceğini merkezde destek söyle. olacak tabii. Evet. nasıl çözeceğini söyle bana para mı istiyorsun projemi istiyorsun yasal bir şeyler mi istiyorsun bunlar da söylendi İstanbul için Tabii İstanbul için deprem master tabii. planını İstanbul Söyle, Büyükşehir belediyesi, belediyesi önerdi. Hazırlattı. Tabii e, belediyenin teknik kadroları evet. önerdi bir şeyler çıkardı deprem ama, şurasında keza gene ağırlıklı olarak İstanbul'daki şurada, yerel yönetimlerin tabii çok şura da sonuçta devletin şurası. Evet. Yani, ama yerel yerelden çok büyük bir katkı geldi oraya. Çözümler geldi. Tüm, tüm ama i̇şte maalesef o, orada biraz hakikaten böyle dediğiniz e, gibi kilitlenmiş vaziyetteyiz. Yeni baştan başladık. Evet. <gülüyor> ee, peki e, üzerinde durmadığımız gene İstanbul'da mutlaka e, belirtmemiz gereken. E, Valla bir sürü konu var ama evet. hani bugünün konusu diyelim hani vardır ya böyle. Evet, evet. <gülüyor> Çünkü az bir vaktimiz kaldı. Başka ee, yani o kadar çok konu var ki değerlendirecek tabii. ama biraz benim de uzmanlığımın dışında. Tarihi eserler ve müzeler var. Evet. İstanbul için bu son derece önemli. Ee, yani tarihi eserlerin bir afet, özellikle depremden korunması veya Dünya müzelerdeki, mirası, müzelerdeki eserlerin. Evet. Yani bazı öyle vazolar var ki bütün müzenin parasal değerine yani bina olarak karşı. Karşı. Tabi. Yani bir vazoyla siz bir, bir binayı yenileyebilirsiniz yani. Şimdi o vazo devrilirse ne olur diye bazen düşünüyorum gezdikçe. Ee, bunlar üzerinde bir, bir takım şeyler. Yani bunlar böyle çok ayrıntı gibi geliyor ama e, bir gün böyle bir şey yaşanırsa bunlara değer veren insanlar çok üzülür. Evet. Onu demek istiyorum. Bir de tabii yani. bu insanlığın mirası hocam. Ee, yani tabii, tabii. E, biz biz bekçileriyiz sonuç olarak. İstanbul'da yaşayanlar. Şimdi müzelerimizin İstanbul'da... çoğunda bu depremle ilgili şeyler pek fazla dikkate alınmış değil. Topkapı'da bir iki örnek var yapılmış evet. şey. Ee, Çok ama... enteresan toplantılar da düzenlendi. Ee, i̇şte biraz daha önce. böyle e, bunların üzerinde durulmasında yarar var. Böyle talih bir proje gibi geliyor ama e, yani can kaybı yok bir şey yok ama bir insanlık değeri bunlar. Yani. Tabii ee, geçen tesahüfen bu bir yerde rastladım mesela Orta Doğu'da bir hocamız yapmış Aspendos'un e, modellemesini yapıyor bir deprem dalgasında deprem nereleri hasar görür diye. E, şimdi ya Aspendos işte yılda üç kere beş kere konservelden eski bir eser demenin bir anlamı yok. Evet. Kıymetli bir eser. Bunun e. bir biçimde korunması. E. Bunun gibi bin, yüzlerce, binlerce eser var. Evet. Şehir merkezinde. tarihte hep depremlerle bunlar yaşanmışlar, yeniden yapılmışlar. İşte İstanbul içinde böyle bir sürü yerler var. Bursa'da var. Bursa hisarları var mesela. Son günden son günlerde gündemdedir bu Bursa Öyle hisarları. Mi? Tabii e, çok aşağı yukarı 3000 yıla varan tarihi olan bir şeydir Bursa hisarları. Topan evet. hisarı şimdi onun biraz daha böyle gün ışığına çıkartılıp ifade edilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları var. E orada Bursa da depremleri çok yaşamış Doğru. bir şehir. Doğru. Yani. O zaman bir gelecek programımızın konuları da şimdiden belirlendi hocam. Tarihi miras ve Bursa, anladığım kadarıyla Bursa Bu, Bursa'da da... aslında e, ...tercümesi biraz komik ama... ...Kaleli Şehirler Toplantısı yaptı... ...Osman Gazi Belediyesi... ...geçen... E, ...Kaleli Şehirler... Ad, adı, işte, ...Wallet Cities... ...veya evet. kale duvarlarını kastediyor bu... Dünyada ...Uluslararası da, bir toplantı... ...tabi tabi evet. uluslararası ve büyük bir sergiydi... ...işte orada... ...bu tarihi surlar... ...Osman Gazi Belediyesi'nin sınırları içinde... Evet. O da güzeldi yani. Güzel böyle bazı değerleri insan... Fark etmediğiniz şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar gide, gide komunun gündemine gelmeli. İnsanlar evet. bunu benimsemeli. Kentleşme o. Yani Topkapı Sarayı kaçımızın sarayı? Doğru. Bu saray benim diyebiliyorsanız siz bu Doğru. kentlisiniz. Tabii. Ee, o zaman bir sonraki programımızda bu tarihi miras ve Bursa örneği üzerinde duralım. Hocam çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bursa Açık Radyo'yu tekrar kutlarım. Sağ olun. Böyle yıllardır bu konuya önem verdi, gündemde tuttu. Hepinize teşekkür ederim. Sayinizde. Çok teşekkürler hocam. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Metin İlkışık hocamız idi. Programımızın destekçisi Güler Gülin Pazaroğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz ve gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Altın saatler. Hazırlayıp sunanlar... ...Dürhan Ertür, Argun Yum. <Gülüyor>